Allahu Teala min Allah. Abdullah Şalihim. Badjat Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allah'u s-sallu. Sallu ala şefiii zhunubina Muhammed, Allah'u s-sallu. billahi s semiil min ash-shaytani r-rajim. Rabbi euzu min m namezat i ve euzu bika Rabbi an yah Kul <Sessizlik> rabbil فَكُنْتُمْ شَاهِدًا إِذْ حَاضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَى قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إله وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ <gülüyor> <gülüyor> Bu gece son sohbet olduğu için vaazın sonunda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 Yahudi olmalarını vasiyet etti. Öleceği gündeki son vasiyeti Yahudi olmalarıydı dediler. Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri bunları reddediyor. Estağfurullah. En gün <gülüyor> dü Ey Yahudiler melunlar. Yoksa siz hazır mıydınız? İrhalâ Yakubel melk. Yakub Ali'sela öleceğinde siz yanında mıydınız? İlka <gülüyor> alelbeni ma'acubun min ba'di Çocuklara ne dedi? Siz benden sonra kime tapacaksınız dedi. Kalu onlar ne dediler? Ne'abudu ilâke ve ilâba İbrahim ve İsmail ve İshak. Biz senin ilahına ve senin babaların ataların İbrahim, İsmail ve İshak aleyhisselam'ın ilahına ki o, bir tek ilah olan Allah-u Teala'dır, ona tapacağız ve biz ancak ona Müslimiz, inanmışız, teslim olmuşuz, boyun eğmişiz, emirlerine amadeyiz dediler. E siz nereden uydurdunuz şimdi? Ya Akba Aleyhisselam demiş ki, Yah Yahudi oğlum benden sonra. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz orada mıydınız? Değildiniz. E ben oradaydım. <gülüyor>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 Doğru değil mi? E doğru. E, onlar bize yardım eder. Aa. Bakalım ona ne cevap geldi. Til sizin babalarınız, atalarınız, peygamberdadınız bir ümmetti ki kâfalet geldi geçti. La ama keşebet onların kazandığı kendine. Feleküm mâ sizinkiler de size. Kimse kimseye ne gidebilir ne kötülük edebilir? Arkadaşlar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 Dünyada canlı cehennemden kurtulma, kurtarmak kolay, imanet edersin, salih ameller işlersin, sadekeler verirsin. ''İttekun nâra velev bişikkit emredin'' ''Yarım hurma verin, canlınızı cehennemden kurtarın'' diyor. Dünyada Allah yoluna bir fakire yarım hurmayla canın canını cehennemden alabiliyorken, ahirette dünya senin olsa, her taraf altın olsa versen kurtaramıyorsun. Burası dünya, burada yapılan iş olur. Canlı cehennemden almanın yolları var, buna bak. Bir şeye güvenme. At haf gurr ittisalik ya min Ali fa aslu ma al-karar feliş binafi'un nesebun zaki juden ju sunayir kel sen diyor hazret Ali'nin soyundansın diye gurur mu duyuyorsun diyor idrarın aslı halis su değil mi he i̇drar, nereden oluyor idrar tertemiz sudan olmuyor havuz suları içiyoruz mis gibi efendim saç delenleri, kara kulakları. Ne oluyor? İdrar oluyor ki bu. E şimdi sen de nesebin, soyun, sopun tertemiz olsa da, işlerin pis olsa, ne yararır? E işte oldun. İdrar gibi. Aslı su, tertemiz su ama nesli ne? <gülüyor> Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Estağfirullah. <gülüyor>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 Bin sene 2 bin sene 5000 sene 7000 sene görmemiş oğlunu kızını karısını toprağın altında kaç bin senedir yatan var. Adem babamızdan beri yatıyorlar. E bunlar hep çıkacak maşere. Dünyada bir ay iki ay bir sene iki sene görmesen ananın, babanı oğlunu kızını nasıl hasret gideriyorsun? Sarmaş dolaş efendim. Bayramda falan görüşsen. E 1000 sene 2000 sene kaç bin sene görmemişsin. Bunu gördüğün zaman nasıl yaparsın? Uçarsın değil mi? Yok. Kimse kimsenin tarafına da bakmayacak. Kimse kimsenin nasılsın da sormayacak. Nasıl olacak bu? Herkesin işi başını açmış da onun için. kime uğraşacak? Helallık, ha kararsın, alacak istersin, sevabına dalarsın herifin. ne mi uğraşsın? Yolunu değiştirin. Ahiret öyle bir çarşıdır. Benzemez bu çarşıya. İlla amel, amel, amel.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 bayrama kadar inşallah, birinci cildi çoğunuz okumadınız. Aldınız kenara koydunuz. Biliyorum sizi hoşta. Efendi Hazretleri buyurdu ki, en az üç kere okuyun. Neden? Birinci de biraz anlar, ikinci de biraz daha, üçüncü de İnsan üç kereden aşağı bir şey yerleşmiyor kafaya, hele bu zamanda otuz kere okuyor herif de unutuyor. Şimdi ikinci cilt çıkmadan birinci cildi hemen bitirmek lazım. Hele ki Ramazan gecelerinde Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirildiği için Ramazanda çok Kur'an'a eğilmek lazım. Çok bereket olacak inşallah. Bizde tabi sohbetler biraz tatil olacak ama elinizde tefsir var, Kur'an var siz yabanda mı kalacaksınız? Mutlaka çoluğu çocuğu oturtup ondan okumak lazım. Bu hadisi mutlaka okuyun tefsirden. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ra'ayül bariha hacaben inni muhakkak ben ra'ayı gördüm el barihate dün gece hacaben dün gece acayip bir rüya gördüm dedim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya görürdü ama onun rüyası bizim rüyaya benzemez bizim rüyalara şeytan karışır Bir de bakarsın git bir kova su lazım oldu Tabii ya şeytanın maskarası olduğunda onun hiç peygambere bir şey olur mu Olmaz.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 Demek ki arkadaşlar, bu milleti bu yola çağırmanız, davet etmeniz, buradan duyduklarınızı anlatmanız var ya, yarın zebaniler kız bırak yakalasa, seni geliyor, bu adam iyiliği emretti, kötülükten neyetti, dilinin döndüğü kadar millete İslam'ı anlattı diye, azap meleklerinin elinden alıyor, rahmet meleklerine teslim ediyor. Onun için, devamlı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 Şimşek gibi karşıya geçirdiği. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve sellem. Bu ne büyük salatu selam. Bir kere okuyana Allah on kere dua ediyor. Resulullah bir dua edene Allah on kere dua ediyor. Hangi aydayız? Şaban-ı şerif. Kimin ayı? Resulullah'ın ayı sallallahu Bu ayda ona çok salatu selam okuyanlara şefaat edecek.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 cennete girdi. Bir de kelime-i tevhid okuyalım buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dört bin tane büyük günahımız bir kelimede gidiyor. Allahu Teala buyuruyor. La çekerse, la derken onu uzatarak okursa, men qale la ilahe illallah Muhammedun Resulullah 4000'den cebel. 4000 büyük günahını siliyor bir tanesi ya.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 İkincil namazında, yeni bostlada zaten akşam burada sohbet yok. Onun için İkincili ramazan Ramazanı şerif hakkındaki bütün Kadir gecesi, bayram gecesi, bayram sabah hakkındaki rivayetleri orada okuyacağım inşallah. Oraya gelebilenleri, imkanı olanları kadın erkek müsait bekliyoruz inşallah. Yeni bostlada hemen saptığınız gibi büyük Aksa camisi, bir dakika E5 havaalanı yoluna ana yola bir iki dakikalık yoldur hemen, bir kilometre bir yer.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 keyfine ne kadar zamandır ara verildi birkaç haftada ben gevşeklik edeyim derseniz Allah görüyor o zaman duadan çıkar sizi ben size her yerde duacıyım duanın en kabul olduğu yerlerde kâbede hemen cemaat hiç unutmam Hacerül Esme'de girsem be o kadar dar yer sıkışık adamın kafasını kırarlar böyle orada bile bir fırsat buldum mu yine bir hatımlık barutum olsa cemaata kullanıyorum diyorum ya Rabbi cemaatimizi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 Böylece bulacağım inşallah. i̇nşallah. O şartla duacıyım. İnşallah. Sübhane Rabbiyel <gülüyor> aleyhile aleyh ve abel hamdü. Rabbiyel aleyh ve salatü ve selam. Cami-i şerifin kursu içinde ilgilenin. Kum ve çakıl malzeme ihtiyaçları olanları sorun buraya. İnşaatçılar var bu kadar kaç sahipleri. Allah razı olsun. buranın işine bakın inşallah elinden gelenler yapsın buraya. Bura bizim yerimiz. Bize çok daha hizmet edecek inşallah. Ya Rabbi şakal bırakanlara rağamlara Habibin şefaatini nasip eyle. Amin. Bu kardeşlere buradan da almadan anadan doğmuş gibi tertemiz beraatlerini ihsan eyle. İlim meclislerine kabul ettin, ahirette cennetlere böylece dahil eyle. Habib edibinin sancak şerifinde haşrücem eyle. O hadis şerifte geçen bütün müjdelere nail eyle. Amin. Ya Rabbi askerlere gideceklere Müslüman komutanlarla karşılaşıp namazdan, oruçlarını rahatlıkla yapma imkanları nasip eyle. Hastalara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara edala nasip eyle. Fakir kullarını hazineyi gaybından merzuk eyle. Ya Rabbi bize de hayırlı gidip gelmeler nasip eyle. Hacca hazırlananlara da yol selameti nasip eyle. Gidemeyenlere de halal mallah tekrar tekrar nasip eyle. Ölmeden İslam nizamını hakim kılmayı bize nasip eyle. Ruhlarımızı kabzetmeden etmeden çoluğa çocuğa İslam nizamını sünnet seniye teslim etmeye muvaffak eyle. Amin diyen dilleri nar azadeyle. Bu yola gelen cesetleri, ayakları cehennem ateşine haram eyle. Tepahar ölünceye kadar bu sohbetlere daimeyle. eyle. Kur'an-ı Kerim'in sonuna erinceye kadar bizi bu cemaatten, bu sohbetten ayırma ya Rabb'e. Ölünceye kadar ayırma ya Rabb'e. Bizden evvel ölenlere gani gani rahmeteyle. eyle. Hasta olup gelemeyenleri dualara idhal eyle. Amin. Bizler de ahir nefeslerimizde, ölüm döşeklerine düştüklerimizde, iman kanun suhatim ile çene kapamak nasip Ya Rabbim hocama yardım edecek olan kardeşlerimize çok yardım et Bu gece yardıma katışacak olanların niyetlerini kabul ederek Amin. özellikle ya Rabbi bunlara dünya ahirette geniş halal imkanlar, rızıklar, ile Müslümanları her sahada Müktadir eyle, zengin eyle, galib eyle, hakim eyle. Ya Rabbi, amin, amin, amin. ve sallallahu aleyhi